Evet, kıymetli arkadaşlar Radio dinleyenleri Gariplerin Kitabı programında evet. Profesör Doktor Etem Cebeci hocamızla birlikteyiz. Esat Erbil'i Hazretlerinin hayatını ve hatıralarını anlatıldığı bir program bu. Program 1. bölümünde malum olduğu üzere Esat Erbil'i Hazretlerinin hayatından bahsediyoruz. 2. bölümünde hatıralarından bahsediliyor. Evet. Kıymetli hocam, daha önceki bölümlerde bu Esat Erbil'i Hazretlerinin Ailesi, yetişmesi, evet. şeyleri, tasavvufa intisabı ve geçen haftaki bölümde de haçla alakalı olan hatıralarından bahsettik. Haç sonrası İstanbul'a gelişi ve İstanbul'da yaşamış olduklarından Hı. bahsedebilir misiniz? Evet, bir defa Esad bir Hazretleri ne kadar kasap, celal mesleği. Merhametli bir insan sanki, bak dedim çok önemli, Türkiye'ye ayak basıyor. Oraya Osmanlı toprağı ama bir kasabın eline giriyor. Kasap olmasının ilahi okunuşu, kader sırrına uygun olarak okunuşu bu olayın tam Menemen'de sonlanıyor. Ve kurban oluyor. Kasap hayvan keser yani. Evet. Kurbanlık gidiyor. Peygamberimiz kurban olmak üzere gönderiyor Anadolu'ya. Ve Menemen'de kurban olmuştur. İstanbul'da ilk karşılan kasab oluyor. Kasap işte ne yaptığı belli. Hayvan keser. Yani koyun, inek, minnemle kesen o meslekte bir insan. İlk defa ilk karşılaştığı Osmanlı topraklarında İstanbul'da o oluyor. Ve macera hayat sürevini eseri Hazretlerin meneminde yani işte maalesef şehit olarak, maalesefler mi şehit olmaya da fakat sıkıntılı bir şekilde hayatına son vermişlerdir. İstanbul'a geldiğinde diyeyim hocam e... Yani ben müderrisim falan diyerekten böyle... Yok, e, o, o kimliğini, şey kimliğini gizliyor. O kimliğini gizliyor yani. söylemiyor ben müderrisim, peygamberin nesindeyim falan... Böyle bir şey yok. Mesela kasabın yanında... Üç gün kalıyor. Biliyorsunuz... Tekkelerde misafirlik üç gündür. Üç günden sonra... Hadi git derler. Bitti. Üç günden fazla tekke kalırsanız... Sizi bir hizmete gönderirler. Git tuvalet temizle, git gübreleri temizle... Git tekkenin bahçesini sil, süpür... bu gibi hizmetlere gönderilir. Misafirlik üç gündür. Üç günden sonra seni bir işe sürerler. Osmanlı geleneğidir bu. Bedava yatmak yok. Tembellik yok. Onun için tekkelere tembellik ocağı denmesi tamamen yanlış bir olaydır. Şimdi efendim, üç günlük misafirlikten sonra zengin gönüllü ev sahibi olan kasaba diyor ki, evladım diyor, sünnettir Misafirlik üç gündür. Üç günden sonrası artık fazlalıktır diyor. Üç günü bitirdik diyor. Fakir İstanbul'da kendimize bir yer temin etmeye, bir yer sağlamaya bakalım inşallah diyerek izin ister. Kasapla beraber önce Şeyhülislamlığa gider. Elindeki icazet namesini gösterir. Ancak nakşi dergahlarından boş bir kadro bulunamaz. Eli boş, mahvile döner meşihatın kapısından, gönlü mahzun ayrılmaz Mevla'nın kapısından. Bismillahi. Hakk'a tevekkülde devam eder. Karşısına Beşir Ağa medresesi çıkar. O medresenin yöneticisi talebelere yardım etsin diye, talebelere hizmet etsin diye ona talebeleriyle beraber kalacak bir yer verir. Talebelerle beraber. Ama Beşir Ağa Medresesi eski İstanbul Vali Konağı falan Cağaloğlu'nda tam orada ve şu böyle. anda da böyle var. Şu anda güzel sanat binlemle böyle bir şey bir, sanat faaliyetlerinin icra edildiği bir müze tipi bir şey şu anda Beşir Ağa Medresesi. Ben son gördüğüm öyleydi. Sonra değişti mi bilmiyorum. Esad Efendi Hazretleri önceleri ilmi yönünü gizler beraber kaldığı talebelerin hizmetlerini görür. O mahfidir, mahvidir. Yani gizli kalmayı ve yokluğu tercih eder. Kendini hiç gibi gösterir. Ama çok geçmez bir olay olur ve kendisinin alim ve fazıl bir kişi olduğu ortaya çıkar. Bir akşam ders çalışırken talebeler çok zor bir metin üzerinde anlayamadıkları için İhtilafa düşerdiler. Bunun manası şu mudur, bu mudur? Yok şudur, budur. Tartışma başlar. Her kafadan bir ses çıkar. Görüşler ortaya atılır. Fakat hiç kimsenin kafası, gönlü tatmin olmaz. Esed Efendi der ki, Efendiler izin verirseniz o ibareye bir de ben bakayım. Talebeler tartışırken... Dergahın temizliğini yani, yapan birisi yani değil mi? Bir hizmetkar. hizmetkar. Talebeler bir an ne anlar ki diye tereddüt gösterirler. Dudak bükerler ve buyur diyerek metni, Arapça metni Esad Derivli Hazretlerin önüne koyarlar. O şöyle baştan aşağı metni gür sesiyle seslice okur. Sonra o okuduğu metni arapça iraf kurallarına göre ve mana yönünden yaklaşık bir saat genişkeniş açıklayarak şerhlerle birlikte izah eder. Talebeler hayretler içinde kalır ve hepsi de o metni anlar. Görme sinek gibi insanoğlunu hafif el içinde merdaneler vardır pek zarif. Bismillahirrahmanirrahim. Olay ertesi gün talebelere ders veren müderrislere intikal eder. Efendim bizim medresenin efendime söyleyeyim hademesi şu Arapça ibareyi çözdü. Onlar da Esad Erbil'inin durumunu bu şekilde fark ederler ki Allah Allah bir alim bir insanmış kendini gizliyor ama nasıl böyle yaptı? Bunun üzerine beşira Müderrisi ona tek başına kalabileceği ayrı bir oda verir. Ancak orada böyle maişet, geçim problemi baş gösterir. Günlerce aç kaldığı olur. Kendisinin güzel bir tabiriyle suya suyu katık eder. Yani o kadar yiyecek bulamaz hale gelir ki o kadar sıkıntı çekiyor. Hazreti e, yani. Musa Aleyhisselam Medyen'e gidip aç kalıp sırf suyla yetindiği gibi Esad-ı Hazretleri de suyu suya katık eder hale gelir. Hiç yiyecek bulamadı ama... ...ben açım diye kimseden bir şey istemez. Kimse de gelip aç mısın, tok diye sormaz. El açmak olmaz Mevla'dan gayrıya. Dert açmak olmaz Allah'tan gayrıya. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen tek başına kaldığı odadan dışarı çıkar. Güneşlenmek için mahzun mahzun duvarın dibine oturur. Sonra... Tekrar odasına dönermiş Garip mahzun olur Gönlü kırık olur Gönlü yanar Mevlasına yanık olur Bismillah Medresenin karşısında Asım Paşa'nın bir köşkü vardır Köşkte de Asım Paşa'nın Hasta kız kardeşi Hasta kız kardeşi Behice Sultan Bulunmaktadır Beraber kalmaktadırlar Behice Sultan hastadır Halsizdir Tedavi için İsviçre'ye gönderilmiştir ama Avrupa'da tedavi edilemez. Çaresiz İstanbul'a gerilirler. Tıp biliminin çaresi onun hastalığı karşısında çaresiz kalır. Tıbbi olarak tedavisi imkansızdır. Hasta yaşamaya mahkumdur. Bu zavallı kızcağız arada bir pencereden dışarıyı seyrederken gözü epeyden beri karşıdaki medresenin önüne çıkıp güneşlenen muhterem zata takılır. Yani Esad Erbil Hazretlerine. Yine günlerden böyle bir gün güneşli bir havada dışarı çıkar Esad Erbil Hazretleri. Oturur bir taşın üzerine tefekküre dalar. Tam o marakabeye dalmışken o sırada Behice Sultan pencereden dışarı bakıyor. Bakıyor ki Esad Efendi o garip, kimsesiz, yoksul tipli insan yine taşın üzerine boynu bükük o şekilde duruyor. Ona bakarak Şöyle dua eder Allah'a. Ya Rabbi günlerdir merakla izlediğim şu soluk benizli zat seni sevdiğim biri olsa gerek. Eğer bu zatın yüzü suyu hürmetine beni hastalığımdan kurtarırsan onu yeni elbiselerle donatmak ve mükellef bir yemek yedirmek benim için borç olsun. Yıllardır hastalığının pençesinde inleyen Behice Sultan o günden itibaren Allah'ın izniyle yavaş yavaş sağlığına kavuşur ve sağlığına kavuşunca bütün köşk ahalisi sevince boğulur. İyileşmiştir. Yani bu teve tamam. Tevessül oluyor değil mi hocam? Tevessül oluyor. Bunun hürmetine diyorum. Evet, yani. onu hürmetine. evet. Onun hürmetine. Beyci Sultan, abisi Asım Paşa'ya başından gelen bu olay anlatır. İşte bir gün dışarı bakarken bu zatı gördüm. Ya Rabbi, o zatın hürmetine eğer iyi bir kulunsa bana şifa ver, ona elbise alayım, güzel bir yemek edileyim. Böyle dua ettim. Ondan sonra bu iyileşme meydana geldi Asım Paşa hemen Beşirah'ın medresesine gider. Esed Efendi'yi bulur. Efendim sizi köşke yemeğe davet ediyoruz. Buyurun gelin der. Esad Erbil Hazretleri davete icabet eder, köşke gider. Yemekler yenilir, sohbetler yapılır, kahveler içilir, yeni bir elbise hediye edilir. Bu şekilde misafirlikler birkaç defa tekrar eder. Esad Efendi'nin teveccühü ile kısa zamanda Asım Paşa ve Behice Sultan Esad Efendi'ye bağlanarak intisab eder ve onun müridan halkasına dahil olur. Derviş olurlar. Nasibi var ise duvar dibinden, derviş olur gider şeyhin izinden. Bismillahi. Esad Efendi Hazretleri, Pirimiz Beşir Ağa'daki sevenlerinin ve ziyaretçilerinin kısa zamanda artması sonucu oradan ayrılmak zorunda kalır. Gelen gideni bulunduğu da karşılayamaz. Küçük bir mekandır. Evet. Oradan ayrılmak zorunda Asımpaşa kalır. Paşa ile tanışmasından sonra şöhreti artıyor. Artıyor tabii. Tamam. Paşa ile beraber evet. şöhreti gerçekten evet. artar hale geliyor. Esad Efendi'nin yeni adresi Beyazıt Parmak Kapı'da mıkatçılar içindeki caminin müezzin odasıdır. sohbet halkasını bu camide devam ettirir. Ama ona intisap edenlerin sayısı artar. Yaptığı derslerin halkası genişler. Daha çok kişiler intisap eder. Onun bu ilmi dirayeti karşısında önde gelen bazı zatların ısrarıyla Fatih Camii'nde halka açık haftada bir gün olarak derse başlar. Ve Fatih Camiisi gibi selatin bir camide önemli bir camide derse başlar ki orada hep Ulema oradadır. Yani Ahmet Hamiş Efendi vesaire hep onlar o civarda çok çok büyük alim vardır. İstanbul'un en önemli şahsiyetleri önemli şahsiyetle oradadır. Orada konuşmak da kolay değildir. Yani baya bir bilgili olmak lazım. Yoksa yarım yamalak bir bilgiyle öyle birinci sınıfıya bir de konuşturmazlar. Fatih Camii'nde halka açık olarak haftada bir gün derse başlar. Önce hafızın divanını ders olarak işler. Ve Hafızın divanını bitirdi ki divan çok kalındır yani bayağı büyük. Yani şöyle ders olarak işlerse benim biraz Sahih-i Müslim dersleri gibi Sahih-i Müslim 8 yıldır okutuyorum son sayfalar son 25 sayfaya yeni geldim. Her sene bir cilt her sene bir cilt Sofaoğlu tercümesi ders olarak işliyoruz. Yani haftada 2 defa 3 defa okuduğumuz halde Hafızın divanı da bir hayli fazla yükün öyle zannediyorum ki o hafızın divanı iki seneden üç seneden aşağı değildir bitişi. Farça değil mi hocam? Far farça. Farça. farça, farça. ve çok güzel bir eser. Allah aşkına anlatıyor ya. İşte onu okutur ve halktan pek çok insan dinlemeye gelir. Halka açıktır. Eskiden ilahioğlusu profesörlere, müderrisler talebelere ders verir, oradan maaş alırdı. O derslerin dışında bedava olarak Büyük Selatin Sultan Camilerinde dersler verilir. O derslere herkes katılır, o dersi bedava verirdi. Yani ilminin zekatı. Halka açık. Herkes Halka katılır. açık ders verir, ilmin zekatı o olurdu. Şimdi bu yok. Parayla sen geliyor, dersini veriyor, para vermesen derse gelmiyor. Bugün akademisyeni bu. İşte üniversiteyle halkı Osmanlı böyle birleştirmişti bu şekilde. Dolayısıyla halkın irfan ve ilim seviyesi yükselmişti. Çok önemli bu. Ve kişiye derse katıldığı eserden icazetname verildi. Bir de dersi mi? sürekli gelip de izleyenler dinleyenler olursa bu zat Ahmedoğlu Mehmet benden işte Kadir Beyzavi'nin Envarü Tenzil adlı eserini dinlemiş ve tamamlamaya muvaffak olmuştur. Herkesin böyle 3-5 tane sertifika derslerinden aldığı belgeleri vardı. Adam ben kayıkçıyım diyordu. Ben fırıncı diyordu. Ben demirciyim diyordu. Bu tür diplomalar vardı. Hani Halk Eğitim Merkezi'nde sertifika veriyorlar ya Hı. aynı onun gibi. Bir şey okumadım ben ama. Okuma yazımında yok ama Fatih Camisi'nde 21 sene tefsir fıkı hadis derslerini dinledim diyor. Onlar da alimden sayılıyor ve de halk onlara hürmet gösteriyor. Bunu ben Abdullah İşler Hoca Ankara'da uygulamıştı. Böyle bir Fırıncı Mürsel abi vardı. Onun fırının yanında bir boş bir mekan. 40 kişi her gün Abdullah Şehir orada ders yapardı. Taç hadis-i şeriflerini tercüme eder, yorumlardı. Her gün ama gelirdi. Ve üç seneli bitirdi. Altı cilt ve büyük başarıyla hoca bitirdi. Oraya devam edenlerin hepsi sonlardan ya bir cami derneğinde başkan. Ya efendim söyleyeyim falanca partinin kuruluşuna yer aldı. Ya efendim söyleyeyim, mitinglere katıldı, efendim söyleyeyim bir dernek kurdu, hepsi aktif adam haline geldi. Haftada bir gün mü yapıyorduk hocam? Yok, her gün yapıyorduk. Her gün. Fırınca Mürsel abi, Çorumlu, Allah razı olsun. Yani bilinçli insanlar, toplumda faal görev alacak insanlar, işte entelektüel bir insan, halkın seviyesine inerse, halk önce anlayamaz ama zamanla anlar hale gelir. Ve yükselir seviyesi. Bu çok önemli. Ve orada mesela Molla Camii'nin Meşhur Lüccetül Esrar adlı eserini şerh ediyor. Ve ağır bir metindir o. Lüccetül Esrar. Ya Molla Camii Hazretleri. Çok ağır. Hafızın divanı bitirdi. Hafızın divanı bitirmesi bana göre 3-4 seneden aşağı değildir. Lüccetül Esrar da en az 3-4 sene. O da sürmüştür. Esat Efendi Hazretleri. Fatih Camii'ndeki dersleri Her hafta salı günü. Haftada bir defa. Böyle öğle namazından iki namazına kadar dört saat, beş saat. Derslere demirciler, marangozlar, manav, bakkal, kasap gibi avamdan pek çok insanın yanı sıra, avam tabaksının yanı sıra o devrin ilim adamları ve aşk erbabı sufiler de katılırmış. Yani dinleyenler arasında profesörler de var. Kayıkçı ve berber ve kasap Demirci marangoz da varmış. Herkes katılıyor. Hepsi karşı katılıyor. Belli seviye değil. O da en yüksek seviyeden dersini anlatıyor. Yüksek seviyeden anlayanlar yüksek seviyeden anlıyor. Aşağı seviyede olanlar yavaş yavaş anlamaları gelişiyor. Toplum, kaliteli toplum, entelektüel toplum haline geliyor. Anlıyorsunuz değil mi? Ya, bir basit şey. Osmanlı çözmüş bunları. En yukarı ile en aşağıyı birleştiriyor. Ve ilim diye... Koşuyor herkes, bütün manava, kasabı, bakkalı, demircisi, berberi, haftada bir defa dört saat dükkanını kapatıyor, gün ders dinliyor. Diploma da alıyor. Bu ne sebebi? Peygamberimiz bir gün Medine'de mescide giriyor. Bir bakıyor, bir grup namaz kılıyor. Nafili namaz. Bir grup zikir çekiyor, bir grup Kur'an-ı Kerim okuyor ve ilimle meşgul oluyor. Namazcılara bakıyor, zikircilere ve ilimcilere bakıyor. İlimcilerin yanına oturuyor ve onlara sohbetine katılıyor. Diyorlar ki orada, Ya Resulallah namaz kılan var nafile. Şurada da zikir çekenler var. Burada da işte bilim meclisi. Niye onlara değil de bu ilim meclisini tercih ettiniz? Peygamberimiz diyor ki, namaz kılanların yanında melekler vardı. Zikir çekenlerin yanında melekler vardı. Ama ilim meclisinde de melekler vardı. En çok melek ilim meclisindeydi. Meleklerin çok toplandığı yere oturdum ben diyor. Böyle ilim meclisinin olduğu yere toplanmak bir rahmet iner. Rahmet bir hastalığı var, iyileşir o rahmet hürmetine Bu sohbetli ürmetine benim de bir hastalığım var, o da iyileşir. Bir iç sıkıntım var, bitmedik bir derdim var, bir işim var, biter hale gelir. Allah kefiridir ilim meclisine katılanların yardımcısıdır. İlim yoluna çıkanın arkasında Allah vardır. İlim şu anda okuyoruz. Onun için sohbetlere kaçırmayın diyoruz. Babamızın keyfini demiyoruz biz bunu. Evet hocam. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Eğer sözü... İlim halkasıdır bu. Peygamber halkası nasibi olan alır. Peygamber hissesi. Bismillahi. Evet. Kıymetli hocam bu alimlerin böyle kendi otobiyografileri, ondan sonra kendilerini anlatması, kendilerini yazmaları bir gelenek. Esad Erbil'i Hazretleri'nin kendisini anlatmasıyla alakalı neler söyleyebiliriz? Kendi tercümeyi hali var. Sizin evet. kitabınızda da işte kendini anlatmasından bahsediliyor. Evet. Efendim, neler söyleyebiliriz? Yani Esad Erbil'i Hazretleri, mübarek Esad Erbil'i Hazretleri kendi gençliğini anlatıyor. Ben neydim bir zamanlar diyor. Oturmuş, kendisi yazmış. Ben diyor, ömrümün ilk zamanlarında her genç gibi ben de ilmemi sayettim diyor. her türlü fenle ve maharet elde etmeye uygundum, diyor. Ama o zamanlarımı, gençliğimi, dost ve arkadaşlarla, gezerek, tozarak, eğlenerek, terennimler, nameler, şarkıları dinleyerek, güzel ve safkan arabaklarına binerek, merakımı yenemeyip, her gün bir başka atın sırtında, ovalarda koşturarak, boşa geçerim, diyor. Başlangıç, ilk halim bu. Yani, 14-15 O yaşlarda böyle biraz şeye, yaşamaya düşkünmüş. Genç, gençlik döneminde. E gençlik döneminde. Yani. Bak dikkat edin, iski içerdim, mi, namaz mı falan yok. Gezme tozma işte. Ama yani Bunu yanıta ilimle meşgul oluyor. Medresede ilim tabii, tahsil tabii. ediyor. Öyle. Yani... Medresede ilimle tahsil oluyor. Boş zamanlarda bunu boş yapıyor. Zamanlar yani var. tamamen boş değil. Evet. Bu iş gibi ibadet bilmem ne, vesaire... Bu gibi kutsal hedeflerden büsbütün mahrum kalma derecesine düştüm. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun bir zaman sonra kendime geldim ve uyandım. Kendimi fark ettim. Allah adam edeceği insana kendini gösterir. Adam olmayacak adamları da başkasını gösterir. Hadis-i Şerif, Allah bir kulunu cennete koyacaksa kendi kusurunu gösterir. Cehenneme koyacaksa başkasının kusurlarını gösterir, onunla meşgul eder. esad Hazretlerine Allah kendisini göstermiş. Boşluğunu göstermiş, eksikliğini göstermiş. Kendini fark etmiş. Uyandım. Tahal Hariri Hazretlerinin dergahına gittim. Orada kaldım. İşte sadece bu yolla hiçbir mücahedede bulunmaksızın yüce hedeflerden çok azını, belki de daha azını elde edebildim. Böyle büyük büyük açlıklar. Efem söyleyeyim, şeye giriyoruz, Erbayin'e giriyoruz. İşte 40 günlük e, Erbaa'nın çıkarmalar, bütün gece uykus. Öyle de fazla da bir ibadet de yapmadım diyor. Bir parça bir maneviyat o arada elde ettik. Aslında biraz tevazu gösteriyor sanki. Bire orada tevazu evet. var aslında. Yani. yani. E, e, e. Çünkü 23 yaşında İmri icazetnamesini almış birisi. Öyle öyle. Medrese öyle. ilimlerini bitirmiş birisi yani. Allahü Teala kaybettiğimiz değerleri sadece bunlardan ibaret kılsın. Allah Celle Celaluhu'nun yüce rızasını, O'nun çok değerli nimetlerini kazanmak için harcanması gereken ömrümüzün kalan kısmını nefsani arzuların peşinde geçirtmesin. Ve hepimizi Allah'tan Celle Celaluhu razı olan kişiden Allah da razı olur. Allah'tan razı olandan Allah da razı olur. Hadis-i şerifinin sırrına eren fırka inaciye arasına katsın. Yani, hadis şerif neydi? Siz Allah'tan razı olursanız, O da sizden razı olur. Ondan gelen belalara, sıkıntılar kabullenir. Eyvallah der. İtiraz etmezseniz, Allah da sizi sever, Allah da size itiraz etmez. İtiraz edene itiraz eder Allah. Ne geldi gönderdi, kabul edeceksin. İtiraz yok. Yarabbi senden geldi. O hoş geldi. Dizim ağrıyor. Ama ne kadar güzel. Ya hocam iyileştiririm. Yok ya iyileştirme benim dizimi, dizim hasta kalsın. Bu iyileşirse Allah başka bir bela yollar. Ne gelecek bilmiyorum ki. Bunun ne olduğunu biliyorum ona göre davranıyorum. Bu benim dostluğum, arkadaşım, dizimi seviyorum, okşuyorum kendi dizimi. Aman ne kadar güzelsin, ne kadar iyisin. Ya da bilmediğim başka türlü bir, bir şeyler gelse ne yapardım ben? Şifa acı şeylerdedir diyor hocam mektubatta. Şifa esata. acı şeylerdedir. Acı çektiğin şeyler sana şifadır. Olgunlaşıyor. Yani, evet, razı olmak gerekiyor. Yani şu dizlerim sağlam olsa Üsküdar'da dolaşır, Şemsi Paşa'n'da orada çay içer ve çekirdekçilerim ben şahsen. Denizin hmm. kenarında işin acısı bu ya. Hmm. E, bacak hareket etmeyince oturuyoruz, lök taşı gibi burada kalıyoruz. Yani yaptığım bir şey yok, mecburen. Demek ki iyi yani. Oturdum yerde kalıyoruz, oturaklı bir adam olduk. Şimdi gelen soru soracak bir sürü adam var. Pek çok talebe var. 140'a yakın doktora master talebesi var. Oturan bir adam olursam beni gelir ziyaret ederler. Gezen bir adam olursa beni yakalayamazlar. Ki gençliğimde öyleydim. İşte şunu anlatmak istiyorum. Allah'tan razı olursan o da senden razı olur. Bu şekilde rızaya ererseniz Rabbim ateşten kurtarır. Yani eksiğimi çok. Allah affetsin. Diyor ki burada... ...kendi şiirim tabii... ...nehirler gibi bir kere akar gider... ...ömrün yoktur tekrarı sonunda biter... ...bir gün olur seni eken seni biçer... ...üç günlük dünyaya kulluğa gelmişiz... ...nereye koşuyorsun sen? Bu gidiş nereye ya? Onun için de, parmaklarımızı şöyle yaptığımız gibi... ...yani öne doğru yaptığımız gibi... ...şöyle yapacağız... Yani. 1211 mi hocam ile 1211. alakalı evet. bu parmaklar parasaydı gibi evet. Allah Allah Allah'ı da sayacak İhsa yani ömrümüzü ömrümüzde artık sonun bak ne diyor nehirler gibi bir kere akar gider ömrün yoktur tekrarı sonunda biter bir gün olur seni eken seni biçer üç günlük dünyaya kulluğa gelmişiz bu gidiş nereye ya hep böyle yaptık bir de böyle yap adam. yani artık vakit geçiyor Saçlar bembeyaz oldu. Sırt ağrıları, bel ağrıları başladı. Lumbak gözüküyor. Hatırlama zayıfladı. Alize Haymır mı acaba? Artık biraz kendimize gelelim. Artık uyanalım. Ne oldu? Gözümüzü oğuşlarım. Neredeydik biz falan. Nerede kalmıştık son olarak? Hocam, Lihukul be'şe giderken Kur'an-ı Kerim'in elif bağısını okuyordum. Heh, oradan başla işte. Orada bırakmıştın sen. Evet. O bileker. Allah sevdiğini uyandırır. Sevmediğini uykulara bırakır. Gaflet oluyor değil mi hocam? Olay bu. Efendim bir gün bir rüya. Kayseri'de Mustafa Efendi diye bir zat var. Kadiridir bu zat. Kelamidir dergahında yaptığı hizmetlerle, katıldığı sohbet ve gece seherlerde çektiği zikirlerle kemale erer. Ciddi bir insandır. Kayserlidir. Esat Efendi Hazretleri Mustafa Efendi'ye sen yolumuzu irşat et diye icazet verir. O da memleketi Yahyalı'ya giderek irşada başlar. İhvan sayısı yavaş yavaş artar. Esad Efendi Kuddisesi'l-Ruh Kelami dergahında bir gün ona Mustafa Efendi hiç rüya görüyor musunuz diye soru sorar. Evet efendim bir rüya gördüm ama Allah hayretsin der. Rüyasını anlatır. Efendim rüyamda bizim evimizden berrak bir su fışkırmış. Kişinin evi kendi kalbidir. Rüyada görünen evler kendi kalbin. Başkasının evini görüyorsun, başkasının kalbi. Kural bu. Rüyamda evimizden berrak bir su fışkırmış gördüm. Kanallar kazdık, o kanallar inişe, yokuşa akıp gidiyordu her tarafa. Buraya karşısında Esad Erbili Hazretleri şu yorumu yapıyor. İnşallah kanallar kazdığınız yerlerde ihvanınız olacak ve artacaktır. Ve hakikaten de öyle oldu. Suların aktığı çölleşen gönüller, Yem meşhur olunca meyveyi verirler. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu Mustafa Efendi mübarek bir zatı. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatine nail eylesin. Esad çok insan yetiştirdi. Çok. Hayatını araştırırken neler neler neler gördüm. Neler gördü. Allahu Ekber namaz kıldırıyor. Namaz kıldırdığı seccadenin altında sabah namazından sonra evine gidiyor ya. namaz kıldırdığı seccadeyi kaldırıyorlar. Altında para var. Halbuki camide dervişler yatıyor. Birisi koysa görecekler. Kimse görmüyor. allah Ekber namaz ayağının altında seccadenin altında namaz. Bugün ne kadar çıktı? Efendim 450 lira. Ne kadar para çıktıysa o kadar yiyecek alınıyor. Demek o kadar adam gelecek. Bazen 150 lira. Demek ki 150 lira yiyecek kadar adam gelecek. Dergaha ne kadar adam gelecekse O kadar para bulunurmuş. Hani Mudn-ı Arabi Hazretleri'nin dediği gibi taptığınız Tanrı ayağımın altında siz paraya tapıyorsunuz diyor. Gelin Allah'a tapın diyor. İsa Derbili Hazretleri'nde aynısı var. Dergahın geliri ne kadar diye soruyorlar hocam. Giderimiz kadar diyor. Ne kadar gelirleriniz var diye soruyor Sultan Reşat değil mi? Evet Sultan Reşat evet. Efendim giderimiz kadar gelirimiz oluyordu. Her gün sabah namazından sonra namaz kıldırır. Heccar'ın altında ne kadar para var? O kadar yiyecek ve o kadar misafir geliyor ve o gün yiyecek bitiyor. Örsez güne kalmıyor. Gökten Hazreti İsa yemek indiği zaman veyahut da gökten men helvasıyla efendime söyleyeyim selva buldırcını indiği zaman o yiyecek günlük. Yani daily yiyecek. Yani günlük öğün. Yiyecek bitecek. Ersez bırakmak yok. Günlük yaşayacaksınız. Te'tü ükeleha kulle yemin. Onun için maaşların günlük verilmesi lazımmış. İngiltere'de haftalık veriliyor. Doğru. Ekonomik çok hareketli. Ayda bir olunca ekonomi hareketli olmuyor. Günlük olursa daha da hareket olacakmış. He. Ve fıtrat, günlük maaş, akşamleyin, ücreti herkesin verilmesi gerekiyor. Ama biz bunları İslam kültürü olarak hep kaybettik. Nerelerden nerelere. Yani şu işte o günlük yaşamak. Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın indir Günlük yenilecek. O kadar. Dergahın yiyeceği de ne kadar para var. O kadar yiyecek alıyorsunuz ve gelen misafirlere harcıyorlar. O gün bitiyor. Ertesi sene bir şey kalmıyor. Gelecek misafir kadar para çıkıyor. Onun için paranın tamamını yiyeceği yiyeceği harcıyorlar. Kenara konmuyor. Osman hocamız da diyor hocam biz bugünden mesulüz yani. Yarından değil Değiliz, de yani, bugün hesabını veriyoruz. Osman hocamızın dediği gibi bugün bize sorulacak. Yarın sorulmayacak. Yarına biriktiriyor. Neyi biriktiriyorsun? neyi biriktiriyorsun. Neyse, Kayseri'den gelen Mustafa Efendi ile ilk defa Esad Efendi Hazretleri karşılaşıyor. Mustafa Efendi gariban Kayseri'li Anadolu'lu, boynu bükük. Acaba Esad Efendi Hazretleri bizi dervişle kabul etti mi? Boynu bükük. Tereddüt içerisinde, biz acaba makbul miyiz? Yoksa merdut muyuz? Kabul mi edildik, reddedildik? Firaset nuru ile. Kalbinden geçenleri Esad Erbil Hazretleri okudu, anladı. Evladım biz sizi kabul edelim, 50 sene oldu dedi. Yaşı da tam 50'ymiş. Evet. 45 günde tasavvufi seyir-i çıkarınca kendisine hilafet verilmesine şaşıranlar olmuştur. Halbuki Sami Efendimiz 52 günde. Bediüzzaman Said Üniversitesi Hazretleri de 23 günde dergahta seyir çıkarmıştır. Biz bu fakir fakirde 10,5 senede ancak Ahmak olduğum için. Bediüzzaman Hazretleri de Kelami Dergâh'ında kalmıştır. Kalmıştır 23, evet. 23 günde. 23 günde Seyir-i Sami Efendi de 52 günde çıkarmıştır. Süper insanlar. Bizim gibi ahmaklar 10 senede zor çıkartıyor seyir Hiç çıkaramayanlar var hocam Seyir-i Sülükü. Artık ben, ben kendime bakıyorum. Bende iş yok. Efendim Esad Erbiliğ Hazretleri niçin böyle bu 45 günde seyir çıkarttı? Halifelik verdiniz. Şaşıranlar olunca Esad Erbili Hazretleri bunu açıkladı. Dedi ki çok görmeyiniz. Mustafa evladımız zaten yakılmak üzere hazırlanmış, birçok ocak kurmuş. Sadece bir tek kibritini çakmaya ihtiyaç var. İnsaf edip de çakmayalım mı? Zaten yanmaya hazır gelmiş. Bir çakma sadece kövüzümünü verdik, o da tutuşuyor. Onun için çabucak yetişti. Akşam Settin Hazretleri Hacı Bayram dergahına gelince, işte dört ay, yüz yirmi gün, üç tane Erbain çıkartıyor. Hacı Bayram camisinin altında 40 gün açlık. 40 gün açlık, 40, 120 gün. Ondan sonra halifelik veriyor. İskilip'in evlek köyüne gönderiyor. Görevli. Efendim nasıl böyle erken bir zamanda bu bitirdi de nasıl halifelik kaldı? Böyle itiraz etmişler Hacı Bayram hazretlerine. Yani üç, 120 günde olur mu bu iş? Bunun üzerine Hacı Bayram Bela Hazretleri diyor ki siz 40 yıldan beri bir yanımdasınız diyor. Size bir şey söyleyince O nedir, bu nedir? Hep soru soruyorsunuz diyor. Teslimiyet göstermiyorsunuz diyor. Bu ise ne akıllı bir köseymiş ki, ne söylediysek inandı ve yaptı, tek bir soru sormadı. Sormak şüphedir. Şüpheyle beraber insan kamil olamaz. Onun için soru sormadığı için kazandı, sınıfı geçti ve halife oldu. Hiç soru sormaya devam ettikçe, soru sormak teslimiyetsiz idiktir. Teslimiyet göstermedikçe, yerinizde sığmaya mahkumsunuz diyor. Soru sormak yasak. Gel, gel. Git, git. Ayın üçüne kadar kalacaksın. Sana tuttuk. Otuz birinde gideceğim diyorsun. Hayır. Üçüne kadar kal. Ya falan filan. Ya Allah Kerim'dir be. Yani bilmediğimiz şeyler var. Evet. İtaat etmek lazım. Teslimiyet mi hocam? Efendim, öf, kabiliyeti derlis sana bir gün yeter. Ham ervah olanın işi bin yıl sürer. Kabiliyet varsa bir günde biter senin işin. Ama adam olmayacaksın. bin sene şeyhin yanında ol, Şeyh burada duruyor. Haber yok. Böyle yapıyor, Orada duruyor işte. Yani Bana bakıyor böyle. Ben de ona bakıyorum böyle. İşte burada. Ne yapıyorsun? Böyle duruyor. Ya işte. Yani vakit geçiyor. Ölüm ne zaman gelecek belli değil. Hazırlıklı olmak lazım. Hayat bitiyor. Evet. Sohbetimizin sonuna geldik. Temmel kelam. Hassal el meram. Aleyküm isselam. İlye yevmil kıyam. Subhane Rabbiki Rabbil السلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين. كيمنت الكرام راديت نيننري. في برنامجنا اصلنا. عندنا. في برنامجنا. في برنامجنا. في برنامجنا. في برنامجنا. في برنامجنا. في